İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın Merhaba hocam. Günaydın. günaydın Özdeş.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 Artık bu sosyal ağlardaki haberleşme gruplarındaki e, koronavirüs şakalarından ya da e, karikatür ve fıkra bombandan illallah etmiş, e, dunalmış durumdalar. Ama maalesef yapacak bir şey yok. Yönden sadece evet, evet. koronavirüsten ibaret maalesef. E, yazılacak, söylenecek, süzülecek e, değerdeki diğer konular pek e, ilgi çekmiyor. Müşteri bunu istiyor bir tek. Ee, ben e, Şalom Gazetesi'ndeki köşe arkadaşım İrvin Mandel'in e, bir karikatürüyle başlamak istiyorum ki o da zaten geçen haftaki karikatüründe bu meseleye parmak basmış. E, İrvin Mozotros e, ailesi başlıklı köşesinde uzun yıllardır Türk Halkı toplumunun gündelik yaşam tarzını, işte alışkanlıklarını plan inceleyen güncelik, güncel olayların e, dekorunda arka planda etkinci olaylar var.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 Ee, ve e, Asterix çizgi romanının baş karakterleri olan Asterix ile obeliksi ki Türkçe'de e, Hop oluyor. Halit Kıvanç'ın muhteşem bir çevirisiyle e, Obelix, Obelix diye de e, galiba geçiyordu ama e, evet. Hop Dedix'i ben daha çok benimsedim nedense. E, bu iki karakteri Asterix ile Obelix'i Mezar Taşı'nın e, başında görüyoruz. Derso'nun Mezar Taşı'nın başında.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 Çok heyecanlı. Evet, evet Devam ediyor bu, mu? Tabii tabii çok tabii. heyecanla takip ediyoruz. Oraya korona virüsü uğramamış. Uğramadığı gibi aslında ben baktım Dominik'te varmış. yani. Işte Sosyal medyada dağın. pazarcıların var gördünüz mü? Nasıl? Kasalardan Ağabey, bu mi? pazarcılar müşteri olmadığı için kimse gelmiyor. Evet. Onlar da kasalardan falan engeller yapmışlar. Survivor yapmışlar kendi aralarında. Ama <gülüyor> Yok, küfür küfürler havada şey uçuşuyor. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> Survivor'da çok galis küfürler de edildiğini artık görmekteyim çok üzgünüm. Aa, demek ki seyrediyorsunuz Ömer Bey. Tabi. En <gülüyor> hiç vazgeçmediğim tek şey bu. Dikkat dikkat ederseniz yemek savaşı veriliyor. Yani e, ve kazanan da ben de seyrediyorum e, arada bir. Ee, kazanan yemek ile e, e, ödüllendiriliyor daha doğrusu bir de tüm örf ve adetlerimizi sırf çiziliyor sanki birileri böyle acıkmış mideleriyle e, bakarken diğerleri de e, afiyetle beyinlendirerek yemek yiyorlar işte dünyanın hali bu değil mi günümüz dünyası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 İstanbul'ların özellikle de e, emekli ya da işsiz İstanbul'ların e, hani bisikletten önce de gelen bir obileri var. E, balıkçılık. Hafta sonlarında olduğu kadar e, hafta içinde de e, Boğaz'ın her iki yakısındaki o sahil kıyıları Galata'nın, Hulka köprüleri falan hep amatör balıkçılarla doludur. E, ne var ki işte bu hafta sonundan itibaren e, hele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 Evet, evet. Dinliyoruz, seyrediyoruz karikatürleri. Peki. Bir yani böyle bir seslilik olunca tek başımdaymışım gibi geldi. evet You'll never walk alone. <gülüyor> Thank you. Şimdi evden çalışmak bütün dünyada giderek yaygınlaşırken uzmanlar, psikologlar, psikiyatlar falan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 Şimdi evet, ben hafta, e her zaman e fırsat bulursam her gün yeni bir gömlek giymeye çalışıyorum zaten. Harika, ben de öyle yapıyorum. Önden sonra da kravatını değiştiriyorum hatta. Evet, çok inanamayız. güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, e <gülüyor> geçen hafta haftanın karikatürünü birlikte e seçelim çağrısına uyan e izleyici ve dinleyicilerimizden e Sayın Ahmet Şahin çok hoş bir de karikatür iletmişti.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 uyuklayan, uyuyan daha doğrusu bir dünya vatandaşını çizmiş. Ee, garibanın hemen yanı başında yerde bir beyaz sebeşir parçası görüyoruz. Adamcağız uykuya dalmadan önce evet sebeşirle duvara 4-5 çizgiden oluşan geometrik bir şekil çizmiş. Şeklin tam ortasında da kendisini e, kendisi geçip yerleşmiş. Şekil aslında bir e, geniş açının altından aşağı doğru inen e, iki birbirine paralel dikey çizgi. Yani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 ee, normalde bu tür sahnelerde e, hastalan, e, hekimin hastasına bugün nasılsınız diye ilk soruyu sormasıdır. Ee, fakat işte habercilikte de, karikatücülükte de e, bu önemli değildir. Tersi önemlidir. Ee, Tanoral'da evet. tam tersini yapmış. Soruyu soran aslında Betü Belze'yi iyice iyi atmış olan hasta e, ve doktorunun sağlığını merak ediyor. Bugün nasılsınız bu? <gülüyor> Evet, evet çok... doktor ne düşün göreve devam şarkı. hipokrat yemini edilmiş bir kere değil mi? Evet, aynen öyle. Peki seçime geçecek olursak ben e, oyumu söyleyebilir miyim? Tabii ki mi? lütfen, buyurun. Ee, valla birbirinden zorlu, çok önemli bir sınava soktun bize ama e, benim kanaatim İrvin Mandel'de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 Yani meme çizdi. Adriana Mosquera'nın çizdiği karikatür. Adriana çizdi Mosquera evet. Evet. E, şimdi ne yapacağız? E, ben de e, hani köşe açtım. sende. Meslektaşım şimdi e, ben de Irvin Mandel'den yana uyumu kullanacağım. Bu arada e, gelen oylar e, dinleyicilerden gelen oylar var. E, onlar da dağılmış vaziyette, tamamen dağılmış vaziyette. Dolayısıyla ikiye karşı birbir e, bir mandalim karikatürü e, kazanmış oluyor diyeceğiz. Okey 65 evet. yaş üstünlüğüyle madem. 65, 65 yaş, yaş üstü üstünlüğü. Oy verenlerin. E, onu bilemiyorum. Oy verenlerin yaşlarını bilmiyorum. Yani o anlamda mı sordunuz? Beş? Yok hayır ben siz ikinizi ben Bizimkileri sadece. Ha peki. <gülüyor> Peki çok Gerçekten. teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Teşekkürler, Atat. görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere, teşekkürler. İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri.